türler arası edebiyattan heykele operadan mimariye 8 kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan olan Erastan sağlamı. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programından hepinize günaydın canlı yayındayız saat 10.32 şu anda son demlerini yaşayan bir sergiyi konuşuyoruz o yüzden... Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor, elinizi ayağınızı. Ee, Tekerrür sergisi Tayfun Pirselimoğlu'nun 18 Ocak'ta sona erecek. Milli Restorans Sanat Galerisi'nde geçen ayın ortasında başlamıştı. Dört gün sonra da sona erecek bu sergi ve Tayfun Pirselimoğlu senaristi, yazar. E, bugünün konuğu 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası Programı'nın konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok çarpıcı bir isim ismi var serginin. Hmm. benim de aslında meraklı olduğum bir sözcük insan sözcüğe meraklı olur mu? Evet insan sözcüğe bazen meraklı olur veriyor. Ben de onlardan biri. Ben <gülüyor> çok sevindim bunu duyduğuma. Tekerrürden bahsediyoruz. Neden tekerür ismini tercih ettiniz sergiyle ilgili? E, çünkü e, hayatın bir tekerürden ibaret olduğunu düşünen böyle bir vesvese sahibi biriyim ben de. Bunun tekerleme etmesi bu sergi ile alakalı olarak 2005 yılında benim Felluçi diye bir sergim vardı. Evet. Ben böyle tematik sergiler yapıyorum. Tematikten kastım bir hikaye yazıyorum ve o hikayenin resimleri oluyor sergide. Felluçi isminin de işaret ettiği gibi çok böyle sıkıntılı, arızalı, ağırlı bir hikayesi olan bir şeyi işaret ediyordu. Evet. İşte aradan 2005-2013. Aslında bakarsanız bu başka bir şey yapacaktım bu sergide. Fakat elim bir şey tekrar etmeye götürdü beni. O da bu dünyanın gidişatıyla alakalı olarak... ...işte 2005'ten bugüne kadar olup bitenlere bakınca... ...her şeyin tekrar ettiğini, katmerleşerek tekrar ettiğini... ...daha da ağrılı, daha da sancılı, daha da ızdırap verici bir şekilde tekrar ettiğini... E, ...hissettiğim için... ...böyle başka bir hikaye yazdım. Bu hikaye de... ...işte... E, ...bir ağacın altında... ...uyuyan bir adamın birden... ...gökyüzünden gelen... E, ...askerler, e, polisler... ...yırtıcı hayvanların... ...yer altına girmesi ve oradan... ...vultularının... ...ta kulağımıza kadar gelmesiyle alakalı... ...böyle bir biraz fantastik bir hikaye. Onun resimleri bu. Yani... ...hayat tekrar ediyor ve çok çok da ızdırap verici bir şekilde tekrar ediyor. Onu anlatan bir hikayenin resimleri bu sergidekiler. Evet, bu nedenden ötürü de teker resmini uygun buldunuz, tekerrür resmini koydunuz sergiye. Peki biraz serginin hem teknik hem içerik açısından irdeleyecek olursak ne tip malzemelerle karşılaşıyoruz sergide? Ee, şöyle böyle bir enteresanlığı var bu serginin, böyle birkaç katmanlı resimler bunlar... ...alttaki zeminde bir kağıdın üzerine de ki renklerin ve çizgilerin üzerinde bir asetat var. O asetatta bir başka çizgiler ve renkler var. Yani dolayısıyla bir de onun üzerinde cam var. Ve o camın altındaki asetatın bir bir hareketi var. Dolayısıyla böyle katmanlı ve yarattığı illüzyon da işaret ettiği hikayeyle alakalı olarak aslında baktığımız gördüğümüz şeylerin de altlarında kazıdıkça gidilir. Biraz daha derine baktıkça görebileceğimiz başka manaları da e, işaret ediyor. E, bu anlamda e, bu tekniğin yani kullandığım resimlerde kullandığım bu tekniğin bizati anlattığı konuyla da alakalı bir, e, bir özelliği var. Evet sergiyle ilgili çıkan haberlerde yazılarda da bu meseleyle sık sık karşılaşıyoruz seçmiş olduğunuz malzemenin asetat olması ve bunun hmm. asetatı kullanış biçiminizden kaynaklanan metaforik hmm. e, anlamıyla çok sık karşılaşıyoruz ve burada yine sergi yazısına baktığımızda bir varlık insan kavramından bahsediyor ve varlık insanın tüketim toplumuyla ve sistemle ilişkisinden bahsediyor. Biraz bundan söz eder misiniz sizde? Ee, buradaki resimlerdeki insan mı insan değil mi ondan çok emin olmadım yaratıklar diyelim. O, e, onların da e, bulunduğu Yaşadığı bu ortam ve bu dünyayla ilgili e, bir, bir takım simgeler Olarak beliriyorlar Bu, bu e, kağıdın üzerine ve asetatın üzerinde e, Huzursuz edici bir dünya bu Ve bu huzursuz edici dünyanın Huzursuz yaratıkları diyebiliriz e, Ben çok tedirginim Ben çok da karamsarım açıkçası bu karamsarlığın benim filmlerimde de vardır, romanlarımda da vardır ama burada böyle e, resimlerde biraz daha saldırgan bir, şey, bir şekilde ortaya çıkınca insanlar bir şey, biraz da tedirgin oldular galiba. Çünkü bu, bu sorularla çok karşılaşıyorum. E, fakat hayatın gidişatı ve benim e, pencereden bakınca gördüğüm, pencereden kastım, yani sonuçta biz muhtemelen kendimizi çok korunaklı zannediyoruz ama işte bir... Cama gelecek bir taşa bakıyor her şey. O camın arkasından bakıp gördüğümüz ve üzerimize doğru gelen e, çok korkunç bir e, bir hareket var. Bu saygı ile ilgili Haydar e, Haydar Ergülen çok güzel bir yazdı. Benim bütün saygılarıma Haydar yazar çok sağ olsun. Bizim de programcı dostumuzdur. Benim de çok yakın dostumdur. Ona da selam gönderelim buradan. Günaydın. E, o, o, o yazdığı yazıda üzerimize düşüyor kaçın diye bitiriyor o yazıyı evet üzerimize doğru düşen bir şey var ee, kaçarsak kurtulur muyuz ondan çok emin değilim doğrusu ben de peki şimdi bu aşamadan itibaren biraz zor sorularım var Eyvah. ama <gülüyor> e, bunlar kolay mıydı <gülüyor> e, bunlar da kolay değildi kuşkusuz ama bundan böyle daha büyük daha günlerce belki haftalarca belki yıllarca ...oturup konuşmak gereken sorular... ...ama yine de dilimiz döndüğünce... ...vaktimiz el verdiğince... ...düşüncelerinizi ve tavrınızı çok merak ediyorum... Hmm. ...çünkü... E, ...benim kişisel olarak tercih ettiğim bir yerde duruyorsunuz... ...yani... ...tek bir disiplin içinde kalmıyorsunuz... ...pek çok disiplinde, üretimde bulunuyorsunuz... ...ve bunun da nedeni aslında... ...üretimlerinize baktığınızda çok açık bir şekilde... ...okunuyor, o da... ...sanatsal üretimin kişinin... E, ...derdi anlatma problemiyle... ...alakalı olduğunu, hmm. bunun biçiminin... E, ...illaki bir yerde kalmak... zorunluluğunu taşımadığını... ...bunun bir gün roman olabileceği, bir gün film olabileceği... ...bir gün sergi olabileceği, evet. asıl olan... ...derdi anlatmak olduğunu gördüğümde... E, ...evet bu soruları... ...sormadan edemiyorum... Fellüçe'den söz ettik Efe hepimizin hayatında ciddi trajik Hatta daha da öteye gidecek olursak travmatik bir yapısı olan bir yapı şeydir bir bir vakadır. Evet. Fellüçe'ye baktığımızda Peki fellüçe'den bu yana size neler oldu? Bunu nasıl anlatabilirsiniz? Ondan önce Felluce'den e, bu 2005'teki e, anlattığım Felluce'den bu yana Felluce'de ne olduğuna bakarsak aslında sorunun cevabını biraz kendisi veriyor. E, o dediğiniz gibi o travma e, öylesine derin ki orada da e, sürekli tekrarlanıp duruyor. Yani e, bir türlü rahata kavuşamayan insanlığın en, e, en trajik e, noktasında duruyor Felluce. O zamandan bu zamana demin de söylemeye çalıştığım gibi üzerimize düşüyor, daha, daha hızlı bir, üzerimize daha hızlı düşen bir şey var. O şey günlük hayatımızın her veçesini kaplamış vaziyette. Yani bu tehlikeyi bize hiç ayağımızı basacak bir alan bırakmadan küçülttük küçültmeye çalışıyor. Yani sonunda e, bu da fantastik bir resim ya da bir hikayenin konusu olabilir. Sadece ayaklarımızın bastığı bir e, e, bir toprak parçasında sadece ayakta kalabileceğimiz kadar e, bir, bir zemin üzerinde durmak zorunda kalacağımızı düşünüyorum. Onun da ötesini anlatmak ve ifade etmek iyice sıkıntı verecek. Yani çok e, bu karamsarmış gibi geliyor ama bence resim Bizatihi budur. Yani o zamandan bu zamana olup bitenler bir bir kaos hali. Yani e, aklın buharlaştığı, e, idrakın tamamen çözüldüğü, mananın yok olduğu bir zaman bu. E, bu anlamda... E, Makul bir açıklama da getirmekte de zorlanıyorum. Yani şu şey olduğu için bu olduğunun ötesinde bir bir delilik hali ee, ve bu delilik hali giderek tırmanıyor bence. Evet, ee, keskin nişancıların öncesine oranla hedefi daha kolay vurdukları, evet. daha net hedef olduğumuz artık e, bu anlamda katlanarak artan bir tekerrür içinde olduğumuzu düşünüyorum ben evet. de açıkçası. Maalesef. Peki e, aslında bir miktar özetlediniz ama ben aradan avladım, hı hı. avlamaya çalıştım size neler oldu sorusunun yanıtı olarak. Seneler oldu çok ortada aslında. <gülüyor> çok belli. <gülüyor> çok belli seneler oldu. E, becerebilirsek bir miktar dışına çıkıp dünyaya bakacak olursak dünyada olup biteni nasıl biraz daha açabiliriz Felluce'den bu yana? Aslında işte kendi kişisel hikayelerimizin her birinin hikayesini açtığımız zaman dünyanın gidişatıyla ile alakalı e, olup biteni de görmüş oluyoruz. E, yani bir gün öncesine göre daha mutluyuz, daha mutsuzuz Ama bakmakla e, bunu da cevaplayabiliriz gibi geliyor. Yani dünyanın her yerinde bir karmaşa var o ve özellikle bizim olduğumuz coğrafya iyice karma karışık. Ee, ve e, yani huzursuz olmamız için çok nedenimiz var. Bana bazen diyor, niye, niye bu kadar karamsarsın? Ben de yani karamsar olmamak için sizin bir nedeniniz varsa onu söyleyin ve birlikte paylaşalım diyorum. Ee, yani buna e, dediğim gibi en e, sıkıntı verici olan şey. <gülüyor> e, ...mananın ortadan kalkmış olması... ...demir söylediniz ya kelimeleri çok seviyorum diye... Evet. ...aynen ben de katılmıştım size... ...işte o kelimelerin manalarının... ...buharlaştığı bir zamanda... ...doğru cümleleri... ...kurarak bir şey açıklamaya... ...kalktığınızda da... ...bunun bir karşılığı olmuyor... ...bu... ...bu bu, bu, bu bana çok sıkıntı veren ...mevzulardan bir tanesi... Ee, ...peki samimiyetle soruyorum... Hmm. ...bu anlamda... Hmm. Tekrar değil de tekerür diyor olmamız tekerrürün hala nispeten bir anlamda ehvenişerden bakacak olursak daha az tekrara göre daha az buharlaştığını düşündüğünüz için hala koruduğu için mi? Tekerrürü tercih ediyorsunuz. Tekerrürün ifade ettiğim e, anlamın e, daha şiddetli olduğunu düşündüğüm için açıkçası. Aynı zamanda sedasıyla da o, yani, ba bağlantılı bir şey Hem yani. öyle sizin dediğiniz gibi bu sevdiğim bir kelime bir kere. Bir de e, bu e, tekrardan daha fazla e, bir e, şey şiddeti var. Yani ben şuna inanıyorum. Onun da e, belki bu sırası gelmişken anlatayım. E, her şeyin başladığı yere döndüğüne dair bir inancım var benim. E, yani bu gidişatın bu kadar e, anlattığım karamsarlık nedeni sayılabilecek bir, bu gidişatın sonunda aslında bir nihai... ...bir sonu işaret ettiğini düşünüyorum... ...ve bu aslında bir ferahlama da nedeni... ...çünkü sonuçta bunların biteceği... ...ve tekrar başlayacağımız bir noktaya da yaklaşıyoruz... ...fakat bu çok acılı ve çok sancılı... İşte o yüzden bu kadar bu kaotik durumun bu kadar yükselmesinin aslında bir sonrasında bir ferahlık nedeni gör, görüyorum. Bu, bu da tekrar tekrar başlayacağımız bir nokta var. İşte tekerrür edecek olan bir nokta var. Ve o, o noktaya doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Ve tekerrür de aslında bu anlatmaya çalıştığım şeyi daha iyi kapsıyormuş gibi geliyor bana. Evet aynı zamanda da e, klişe politik bir tartışmaya da bu anlamda taraf oluyorsunuz. Tarih tekerrürden ibaret midir, değil midir anlamında hmm. tuhaf yıllarımızı harcadığımız bir e, tartışmaya da e, diyalektik materyalizm ekseninden bakılarak onun da m, bence kişisel algılarımızla son derece e, tuhaf ve e, taraflı demeyeceğim. Taraflı olması normaldir ama e, sübjektif ve yanlı değerlendirmesiyle efendim tar tarih tekerrürden ibarettir, değildir gibi bir tartışmada da bir yerde durduğunuzu bu gösteriyor kadar, aslında. Bu felsef bu... Sefil bir tartışmadır ama sonuçta hayatın bize atiği kendisinin bize e, dikte ettir, ettiği ve e, aslında, aslında kaçamayacağımız bir realiteyi işaret ediyor bence. E, yani bunun e, onu da anlatmaya çalışıyorum. Bu e, şunu e, da söylemek isterim. Evet başladığınız yere dönüyorsunuz fakat başladığınız yerde kendi, yeni bir ben buluyorsunuz. Ee, bu aslında bir terakkidir, yani bir gelişmedir. Ee, bu e, başladığınız noktaya gelmenin bende yarattığı ferahlığı anlatma nedenim. Bu yeni bir beni orada bulmanızla alakalı. Ee, bu anlamda e, bu, bu felsefi tartışmanın da e, e, aslında kendine bir anlatacağı yeni bir alan açtığını da düşünüyorum bu anlamda. Yeni bir ben çünkü üzerinde konuşulması gereken bir şey. Evet, konuşulması gereken çok şey var ve bu anlamda vakit hızla devam ediyor. E, Milli Restoran Sanat Galerisi nasıl bir ev sahipliği yaptı? Tekerrüre nasıl bir yerleştirmeden söz edebiliriz? E, ben İstanbul'daki sergilerimi orada yapıyorum. E, bir kere e, çok iyi bir küratörü var Ameliy Edgü ve Ayşegür. E, onlarla çok... E, <gülüyor> Onlara müteşekkirim çünkü çok bu işte bana çok yardım ediyorlar. Bu şey olarak bir sergi alanı olarak da bence İstanbul'un en güzel sergi salonlarından bir tanesi. Ve bu yerleştirmeyi açıkçası onlar onların biraz kendi tasarımıyla oluşturduk. Çok memnunum ben teşekkür ediyorum onlara biz de teşekkür ediyoruz böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığı için eee Amel Edgü ve Ayşe Güre ve Milli Sanat Galerisi'ne ve zaten e, bir süredir uzunca bir süredir çok önemli, sergilere ev evet, çok önemli sergiler evet çok önemli sergiler yapıyor. Aslında oradaki e, yapılan sergilerin özellikle çok dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle alışıldık e, standart bir sergi e, yok. mantığı yok oranın. Evet. Ve saydan çok açık, çok geniş ve ...hiç beklenmedik sürprizlerle dolu saygılar yapıyor. Hep sizden var. önce de kut Köksal vardı. Evet. Çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapmıştı. Yine Milli Raya Süren Sanat Galerisi. Canlı yayında Tayfun Pirselimoğlu ile sohbet etmeyi devam ediyoruz. Tekerrür sergisini 18 Ocağı kadar Milli Raya Süren Sanat Galerisi'nde görebilirsiniz. Bu savaş biter mi? Bitmez. Bitmeyecek. Bitmeyecek. Bitmezden kastım işte o, son, o son, sonu anlatmak için. Yani o, o tekrar yeni bir savaşın başlaması anlamına gelecek ama en azından bir ferahlık duyacağız. Bu bu, bu savaş e, hali e, bir kıyametle nihayetleneceğini düşünüyorum. O kıyamete de yaklaştığımızı düşünüyorum. E, yani her e, insan kendi yaşadığı döneminin en kötü dönem olduğunu düşünür. Yani. E, yani bizden önceki kuşakların da söylediği şeyleri biz bugün sanki tekrar ediyormuşuz gibi. Bu da bir tekrarır. E fakat sayeden bu bu yani memleketimizde olup bitenler, bütün dünyada olup bitenlere bakınca, sayeden bu böyle bir şey daha önce yaşamadık dünya diye düşünüyorum. Evet, farklı kuşaklar bir araya gelip hasbihal ettiklerinde de aynı şeyle karşılaşıyoruz zaten. Hmm. Onlardan da ve kuşak yani bütün kuşaklar şu anda yaşayan bütün kuşaklar. Şu konuda hem fikirler galiba dünya bu kadarını görmemiştiyle galiba, galiba öyle. Bu bu bu herkesin üzerinde ittifak edebileceği bir hale geldi maalesef. Evet, maalesef. Peki e, diğer şeylere de kalan vaktimizde göz kırpalım. Ben o değilim. Ne durumda? Ben o değilim. Muhtemelen Şubat <gülüyor> ya da Mart gibi vizyona girecek. Dünya premierini Roma'da yaptı. Şimdi işte festivallerde dolaşıyor. Şimdi Rotterdam'a gidecek ben de 25'inde gideceğim. Ondan sonra işte bir, bir arka arkaya festivaller var. İşte Edinburgh, Munich, Pekin, Sofia filan öyle gidiyor. Ee, enteresan bir film olduğunu düşünüyorum. Benim sinematografimde de özel bir yer tutuyor. Çünkü bundan önceki yaptığım işlemenin dışında bir şey. Ee, ve hikayesi de kimlik değiştirme üzerine ...bir başkasının kimliğini alan bir adamın hikayesi... Ee, ...Ercan Kesal, Maryam Zare oynadılar... Ee, ...şöyle bir enteresan da var... ...ikişer rol oynadılar bunlar yani... ...o yüzden de bir oyunculuk... ...oyunculuk adına da çok enteresan olduğunu düşünüyorum... ...özellikle Ercan Kesal'ın... ...müthiş bir performansı var... Evet, meraklı bekliyoruz vizyona girmesini... Ben O Değilim adlı filminizin hmm, çok taze bir haber var. O da Ker romanınız doğru telaffuz ediyorum doğru, doğru. değil mi? Ker romanınız evet. bugün raflardaki yerini alıyor. Bu bilgi doğru mu? Doğrudur. Pekala. Doğru. Ee, bu da aslında kalan e, sınırlı süremize baktığımızda konu ilk söyleşi diyebiliriz. İlk evet, toplu evet. söyleşi diyebiliriz Doğru. açık radyodaki bu söyleşiye. Ee, ama bu kadarla bırakmak istemem sizi. Roman raflardaki yerini aldıktan sonra tekrar türler arası programına konuk edip... ...romana detaylı bir şekilde konuşmak isterim. Çünkü çok merak ediyorum. Söyle, söyle. Çok teşekkür ederim. Ben Ana teşekkür ederim. hatlarıyla eksik olmayın. Ker'den bahsedebilir miyiz acaba? E, Ker'in de şöyle bir enteresanlığı var. Benim daha önce yazdığım e, Kayıp Şahıslar Albümü diye bir romanım var. Ker o romanın e, başıyla ve sonunu aynen taşıyor. E, bir ilk bölümle son bölümü Kayıp Şanslar albümünün aynısı. Sadece ortadaki hikayeyi değiştirdim. Orada e, Kayıp Şanslar albümünde bir cinayete şahit olan e, Cezmi Kara gelen treni atlar gider ve sonra e, baş, bir başından geçen bir enteresan hikayeye dönüşür iş. Burada ise gelen treni atlanıyor ve şehirde kalıyor. İşte, fakat değişen hiçbir şeyin olmadı demek bütün bu konuştuklarımızı da e, destekleyecek şekilde e, finale aynı şekilde bitiyor. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Tayfun Bey. Ben Çok teşekkür ederim. Çok heyecan verici bir söyleşiydi benim için. Benim için de sağ olun. E, eksik olmayın. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programında bu sabah Tayfun Ondan bolca haber vardı. Canlı yayın konuğumuz kendisi. Öncelikle olarak <gülüyor> affedersiniz, tekerrür sergisini konuştuk. Tekerrür sergisi geçen ayın ortasını ortasına biraz geçkince açılmıştı. 18 Ocağı kadar yani dört gün daha var görebilmeniz için tekerrürü Milli Restoran Sanat Galerisi'nde Nişantaşı'nda görebilirsiniz siz Tayfun Pirselimoğlu'nun sergisini aynı zamanda e, gözümüz ben o değilim filminde vizyona girmesini bekliyoruz. Filmden de 3-5 laf ettik ve aynı zamanda bir haber muştusuyla da programın sonuna geldik. Onunla yaptığımız söyleşinin sonuna Ker romanı Tayfun Pirselim'in bugün raflardaki yerini alıyor. Sözümüzü de aldık. Kitap raflardaki yerini aldıktan sonra bir türlü arası programında daha Tayfun Pirselim konuk edeceğiz. Bugünkü konuşmalarımızın içinde evet Feluce ana eksende duruyordu. Feluce etrafı bütün bu değerlendirmeleri yaptık. Hazır bunu söylemişken bir Açık Radyo pek çok ilke imza atarken imza attığı ilklerden biri de Nejat Yavaşoğulları'nın buluşsuz gözleminin felluçesi ilk kez Açık Radyo'da seslendirilmişti. Hatta bugün gibi hatırlıyorum Nejat Bey üstüne hadi buralara öksürelim çünkü kimse almasın aman demişti. Gerçekten bir ilk seslendirilişti. Şimdi evet size Nejat Yavaşoğulları'nın felluçesiyle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.